Ağzı belli Laahimden Şeytanı Raziim. Bismillahi r Rabbil Alemin. Ve Salatü Selamü Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alihi ve Geçen derslerimizde, geçen dersimizde daha doğrusu 15 gün önceki Son gördüğümüz ayetlerden 73. ayet-i kerime'nin başladığı aynı kelime ile 76. ayette başlıyor. Burada ayetlere geçmeden önce dikkatini çeken bir tabis olduğu için söylüyorum. Şimdi Arapçada kâde fiili, iki şekilde kullanılırız. Biri tam bir fiil olarak, biri nakıs bir fiil olarak. Tam fiil ne demek? Fiil manasını taşıyor, fiili anlatıyor, bir eylemi anlatıyor. Nakıs fiil ise hani bazı dillerde yardımcı fiil derler, biraz ona benziyor. Şimdi burada o türden bir fiil ama... Öyle bir özelliği var ki bu fiilin bu fiil kad fiili. Nakıs fiil olarak neredeyse manasına geliyor. Tam bir fiil olarak ise hile yapmak, tuzak kurmak manasına geliyor. Tamam mı? Şimdi 73. ayet-i kerime ve in kadu lefkinunke ani llizi Nitefterriye aleyna gayrah şeklindeydi yani onlar az kalsın seni bizim sana gönderdiğimiz vahiden uzaklaştırıp üzerimize ondan başkasını iftira edip uydurmanı için uydurman için uydurasın diye Fitneye düşürecekler diye az kalsın. Şimdi bu eksik fiil yani nakıs fiil dediğimiz bu fiil manası tam olarak hile yapmak, tuzak kurmak manasına geliyor dedik. Burada da zaten yapılmak istenen bir tuzaktı. Halbuki Arapça'da bu yakın fiil manasını verecek daha başka birçok fiilde var. Bu şekilde bu anlamda kullanılan, bu anlamda zikredilebilecek daha başka fiiller de var. O kullanılmamış. Onlardan biri kullanılmamış. Kade kullanılmış. Niçin? Çünkü yapılmak istenen bir hile ve bir tuzaktı aynı zamanda. Cenab-ı Allah bir veya bu hikmet dolayısıyla bu fiili kullanmış. Allahu alem tabii. Cenab-ı Allah'ın maksadını hiçbirimiz bilemeyiz. Fakat edebi olarak, lafzi olarak böyle bir anlatım ifadesinde ise inceliğiyle, hassasiyetiyle karşı karşıyayız. Bugün dersimizin başında göreceğimiz Yetmiş altıncı ayet-i kerime de bulundurulur. وَاِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ li لِيُخْرِجُوكَ مِنَا Neredeyse onlar seni yeryüzünden rahatsız edip seni oradan çıkarmaya çalışacaklardı. Bunun için uğraşacaklardı. Tam fiil olarak manası şüphesiz onlar... Seni yeryüzünden yani bulunduğun arzdan tedirgin edip rahatsız edip oradan çıkarmak için hile ve tuzaklar kurdular banasına geliyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in gerçekten mucizevi üslubunun göstergelerinden birisidir. Diğer taraftan. Bu ayet-i kerimeler arka arkaya yani önceki dersimizde gördüğümüz ve inkaduleftinuneke ayetiyle bu ayet-i kerimeler bize arka arkaya şunu hatırlatıyor. Daha doğrusu Mekke-i Mükerreme'de yüce Rasulümüzün ve peygamber ashabının ne kadar türlü hilelerle komplolarla, tuzaklarla, tedbirlerle karşı karşıya bırakıldıklarını, türlü türlü mihnetlere, imtihanlara, zorluklara maruz kaldıklarını anlatıyor. O kadar ki evvela onu davasından vazgeçirmek istediler. Çünkü bu daha büyük bir musibet olduğu için ayk Kerim'e geçen dersimizde gördüğümüz gibi bundan söz ettiği önce. Seni az kalsın sana mahiyettiğimiz bu kitaptan uzaklaştıracak, fitneye düşürecekler ki senin bizim aleyhimize ondan başkasını uydurmanı sağlamak istediler. Bu maksatla seni fitneye düşürmek istediler. وَاِذَا لَتَّهَذُوكَ خَل۪يلًا işte o vakit seni candan dost edinirlerdi. Kur'an-ı Kerim'deki bir başka ayette ve وَقَالُواْتِ بِقُرْآنِ الْغَيْرِ هَذَا diyorlar Dedikleri naklediler. Dediler ki ey Muhammed sen bize bu Kur'an'dan bir başkasını getir ya da değiştir dediler. "Kul مَا يَكُونُ لِي أَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَبْسِهِ De ki onu ben kendimden değiştiremem. Öyle bir yetkim yok. Küfrün karakteri daima ayinudur. O zaman da Resulullah ve Ashab-ı Kiram Kur'an'dan vazgeçselerdi, onu dost edineceklerdi Ashabi ile birlikte, aradaki düşmanlıkları bitireceklerdi. Günümüzde de dünyanın İslam'a ve Müslümanlara düşmanlığının sebebiyle Müslümanlıklarıdır. Mısır'da 56 yılından beri 2012 yılına kadar bir diktatör gitti ömür diktatör geldi. Bir diktatör gitti ömür geldi. Amerika gık demedi. Avrupa gık demedi. İsrail gık demedi. Hiçbir sesini çıkarmadı. Suudi Arabistan kık Suudi Arabistan gık demedi. E ee, Müslümanlar seçimle iş başına geldi. Seçimle Cumhurbaşkanı seçildi. Çoğunluğu elde etmiş olmalarına rağmen kabinenin yarısından fazlasını laiklerden ve diğer siyasi eğilimlerden teşkil etti. <Gülüyor> 80 yıl diktatörlükle idare edilen insanların açlıktan ölmek aşamasına geldikleri ülkede bir sene içerisinde problemler çözülmedi. Haydi ayağa kalkalım. Kim bunları ayağa kaldırdı? Ya insaf diye bir şey var. İzan diye bir şey var. Akıl diye bir şey var. Zaman diye bir süreç var. 80 yıl, 60-70 yıl. Birikmiş olan problemler bir senelik, efendim söyleyeyim. üstelik hükümetin yarısından fazlasının öbür siyasi eğilimlerden teşkil ettiği bir hükümetten problemlerin çözülmesi isteniyor. Akıl, fikir, izan nerede? Üstelik bütün dünya şeye kaldı. Aynı filmi biz burada daha önce de gördük. Direktiler Filistin'de seçim olsun, seçim olsun, seçim olsun, seçim olsun. Seçim olsun. Müslümanlar da seçime girsin. Müslümanlar özellikle seçime girmek istemedi. Girdiler. Büyük çoğunlukla... ...Hamas seçimleri kazandı. Dünkü hadise, bunu hepiniz hatırlıyor Kazandı. Ne oldu? Kazandığının ertesi günü Avrupa Filistin'e yaptığı yardımı kesti. Ertesi günü ikinci güne bırakmadılar. Ya seçimi isteyen sizsiniz. Sizin samimiyetiniz bu kadar mı? Sözlerinizin arkasında durma mertliğiniz, asaletiniz bu kadar mı? Daha geriye gidelim. Cezayir'de aynı şey olmadı mı? Aman diktatörlerden kurtaralım Cezayir'i. Kurtarıldı. Müslümanlar geldi. Gelmek noktasındaydı. Şazli, ve vs. falan gitti geldi. Eee? Arkasından senelerce önce emekli olmuş... Atlas Okyanusu'ndaki adalarda kef süren bir diktatör emekli generali getirdiler. Adamın kendisi söyledi, ben ithal adamım dedi. Dolayısıyla kimse benden kanunlara riayet etmemi beklemez. Ben özel olarak ithal edilmiş adamım dedi. Bu kulaklarımla bizzat radyodan dinledim. Onun sesinden. Kimse benden yasalara uymamı beklemez. Mesela, mesela Mesele benim i Mesela belirttiği mesele. Biz bu Kur'an'dan memnun değiliz. Biz bu Müslümanlıktan memnun değiliz. Siz bize başka bir Müslümanlık getirin. Bize uygun. Amerika'yı rahatsız etmeyen, emperyalizmi rahatsız etmeyen, küreselleşmeyi rahatsız etmeyen, Yahudi oyununu, haçlı tezgahını bozmak eğiliminde olmayan bir İslam getirin. Biz sizinle aramızda öyle problem yok diyorlar. Biz de diyoruz ki sizin probleminizin olmadığı bir İslam bizi Allah'la problemli yapar. Kitabımızla problemli yapar. Dinimizle problemli yapar. Siz bizi öyle bir yol ayrımına getiriyorsunuz ki sizin dediğinizi kabul edersek sizin gibi cehennemi tercih eder biz de bunu yapamayıstır. İşte Resulullah'tan bunu istediler. Ashab-ı Kiram'dan bunu istediler. 14 asır önce küfrün egemen küfrün İslam'dan, Allah Resulü'nden, Müslümanlardan istediğine idiyse günümüzde de aynısıdır. Hiç farkı. Neç farkı? Biz İslam'ın problemleri çözeceğini iddia ediyoruz. Fakat her şeyin bir süreci, bir mantığı var. Elimi kolumu bağlayacaksın ondan sonra şey edeceksin. Bizim orada bir fıkra vardır anlatılır. Kaynana gelin hikayesi. Derler ki efendim söyleyeyim kaynanının birisi gelinini sofraya oturtmuş. Koca bir bakraç yoğurt getir gayet güzel tandırdan çıkardığı bir ekmek çok da güzel yemek koymuş kızım demiş sakın ekmeği kırma sakın bakracı eksiltme elinde kaba değmesin fakat doyuncaya kadar yiy bu nasıl olacak bu nasıl olacak Böyle bir şey olmaz. Şimdi elimiz kolumuz bağlanıyor. 40 yıllık diktatörlüğün bir ikimi, sömürünün bir ikimi, ondan öncesine git. İngiliz sömürüsü, Mısır'dan bahsediyorum. İslam dünyasında aşağı yukarı aynı kaderde. Ondan öncesine git. Kavala'nın Fransızlarla filan şeyleri var. Birlikte Mısır'ı talan etmesi var. Dünya Osmanlı'ya karşı koruması var ya 500 yıllık ifade ne yandan bakarsanız bakınız. 250-300 yıllık bir zulüm birikmiş problemler ve bu problemlerin çözülmesi için yarım hükümet ile ifade yerindeyse Müslümanlar da bu problemleri çözün istekler. İnsaf diye bir şey var. İz'an diye bir şey var. E... Resulullah'tan ya biz seninle biz arayı bozmak istemiyoruz sen bozuyorsun diyorlar. Kur'an'ı terk et değiştir bu Kur'an'ı keyfunuza uygun bir kitap getir. Ee, diyor ki sen bize başka bir Kur'an uydursaydın o zaman seni dost edin. Müslüman burada yol ayrımındadır Allah'ın dostluğu mu? Allah düşmanlarımızı gösteriyor. Birinden birisini seçeceğiz Bu yol ayrımı her zaman herkes için var idi. Ondan sonra burada Resulullah'a ve Ashab-ı Kiram'a bir şey yapamadılar. O zaman ikinci bir planı, B planını şimdiki moda tabiriyle devreye sokmaya kalkıştılar. Dedi ki ayet-i kerime onların bu B planını şu şekilde ifade ediyor. وَاِنْ كَادُوا az kalsın veya muhakkak onlar tuzak kurdular. Niçin? لَيَسْتَفِزُّونَكَ Seni tedirgin edeceklerdi مِنَ الْاَرْضِ O arzdan yani Mekke'den. لِيُخْرِجُوكَ minha Seni oradan çıkartmak için. Seni oradan çıkartmak için seni yeryüzünde yaşadığın yerde rahatsız etmeye uğraştılar. Buna çalıştılar. Az kalsın da bunu yapmak üzere, yapmak noktasına kadar gelmişlerdi. Ama bunu gerçekleştirecek olurlarsa Ve izen la yelbethune illa Birincisinde davasından vazgeçmesini istediler. O zaman onu dost edineceklerdi. Bunu yapamayacaklarını anlayınca onu aralarından çıkarmak istediler. Ama bu sefer Cenab-ı Allah'ın cezası devreye girecek. Böyle bir şey yaparlarsa o takdirde senin arkanda yani senden sonra ancak pek az bir süre orada kalabiliyorlar. Lakin aslında bilmiyordu cahiller. Bir Resul'ün ümmeti arasında bulunması onlar için bir emandır. Kafir olsalar da Ona iman etmeseler dahi. Çünkü Cenab-ı Allah hangi kavmi helak ettiyse önce Resul'ü ve iman edenleri onların arasından çıkartmış öyle helak ettiyiz. Resul'ün varlığı onlar için bir emandır. Bundan gafil oldukları için bu hakikatten Resulullah'ı çıkarmak istediler. Hicretten önce onu çıkarmak istediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da kendisine sığınacak yer aradı. Özellikle de amcası Ebu Talib'in ölümünü. Müminlerin annesi Zevciresi Hatice Radıyallahu Anhe Validemiz'in vefatı. Biri evinin o manada direği, kendisinin maddi ve manevi. Hatice Radıyallahu Anhe Validemiz az rastlanılır, belki eşi olmayan bir kadındır. Biz biliyoruz ki çok zengindi. iyi bir tüccar kadındır. Fakat Resulullah evlendikten sonra... Bilhassa nübüvvetten sonra Hazreti Ayşe'nin servetinden söz edilmediğini görüyoruz. Niçin? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uğrunda, İslam davası uğrunda servetini harcayıp tüketmiş olduğunu anlıyor. Vahyin nazil olması akabinde... Dehşete kapılmış olan Yüce Resul aleyhissalatü vesselam Hazreti Hadice'ye gelip bana aklıma bir zarar gelebileceğinden veya geldiğinden korkar. Diyor. Hazreti Hadice ifade yerindeyse en ileri derecede zeki bir kadın. Olayları, insanları Sünnetullah'ı bilen bir kadın ifade yerinde hocam. Asla ya Muhammed diyoruz. Kesinlikle. Sen ki yoksula yardımcı olursun. Kimsesizin kimsesisin. Yolda kalmış olanı yol devam etmesi için elinden gelen yardımı yaparsın. Akrabalık bağını gözetirsin. Şunu yaparsın, bunu yaparsın. Böyle yaptığın için hiç merak etme Allah seni asla mahcup etmeyecektir. Resulullah'ın kişiliğinden hareketle Cenab-ı Allah'ın iyiliklere nasıl karşılık vereceğinin karşılaştırmasını yaparak ona bu cevabı veriyor. Bu cevap bilginin, bu cevap zekanın, bu cevap hikmetin icabesidir. Hikmet dolu bir kadın. Radiyallahu anh. Asla diyor Kendinden çok emin. Kesinlikle Rabbin seni mahcup etmez. Bu sözünü havadan söylemiyor. Çünkü sen şöyle şöyle yapan bir insansın. Allah da böyle yapan bir insanı senin dediğin duruma düşürmez. Demek ki iyilikler bizi koruyucudur. İyilikler bizleri korur. Onlara dikkat etmek lazım. Eğer diyor gerçekten seni oradan çıkartacak olurlarsa, wa idzallayilma illa qalila, <Sessizlik> senden sonra geriye ancak kısa bir süre kalabilirler. Önce bedirde perişan edildiler. Sonra Uhud'da bir dereceye kadar zorlandılar. Arkasından Hendek'te elleri boş döndüler. Ve Mekke'nin fethiyle birlikte Hudeybiye'de kendi kabuklarına ifade elindeyse çekilmek zorunda kaldılar. Ve Mekke'nin fethiyle teslim bayrağını çektiler. Mekke'de şirkin dönemi böylelikle sona erdi. Az bir süre. Yani Resulullah'ın hicreti ve Mekke'nin fethi. On seneyi bulmuyor. Bu kadar. Onun için ayet-i kerimenin dediği gibi çıktı. Bu da Kur'an'ı mucizelerden bir mucizedir. Senden sonra ancak arkanda pek az bir süre kalırlar. Bu böyle. Çünkü... Sunnet men kad Bu bizim senden önce gönderdiğimiz rasuller hakkında uygulaya geldiğimiz sünnetimizdir. Bu bizim kanunumuzdur yani. Bir peygamber, bir resul muhataplarının davet ettiği kimselerin baskısı neticesinde Yurdundan çıkacak olursa geri kalanlar helak edilir. Çünkü onlar için ifade elindeyse emniyet olan, teminat olan, güvenlik belgesi olan ifade elindeyse o Resul'ün mübarek varlığı artık aralarında değil. Nitekim En'am suresinde galiba. Ve kana Allahu li yuazzebahum Sen aralarında bulunduğun sürece Allah onları azaplandırmaz. Halbuki onlar Allah'a, bende Allah'a dua ediyorlardı. Eğer Muhammed haklıysa bizi helak ediyorlardı. Oysa Allah'ın sünneti farklı peygamber aranızda olduğu sürece sizi helak etmez. Ama peygamber de çıktı mı, ondan sonra kalacağınız günleri sayınız artık. Kalacağınız günler sayılıdır. Bu da Allah'ın sürüdü. Senden önce gönderdiğimiz Resullere de böyle yaptık. Nuh aleyhisselam kavmi arasından çıktı. Geri kalan kafirler helak edildi. Değil mi? Salih aleyhisselam öyle, Hud aleyhisselam öyle, İbrahim aleyhisselam öyle. Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam öyle. Firavun kavga arasında çıktı helak edildiler. Yunus aleyhisselam da öyle. Helakin kertesinden döndüler. İman etmeseler değil onlar da helak olacaklar. İşte bu gerçekten Allah'ın bir sünnetidir. Şimdi... Allah'ın yardımına mazhar olmanın gerekçesi de, sebepleri neler? Allah'ın yardımına mazhar olmanın temel sebebi iman ve salih ameldir. İmanın da salih amelin de özeti namazdır. Namaz öyle büyük bir ibadet gerçekten hem imanın hem amelin özeti. Çünkü namazı varlığına ve birliğine iman ettiğimiz Allah'ıcık. <Gülüyor> Bütün ibadetler bu özelliktedir ama namaz ameli hem belirgin hem günde beş defa tekrarlanan bir ibadet olması hasebiyle imanın en müstesna göstereceğiz. Onun için Ali Sattar selam ne diyor? Mescitlere sık sık gidip gelenin iman sahibi olduğuna tanıklık ediniz. Allah Allah. Mescitlere gidip gelmeyi adet edinenin iman sahibi olduğuna şahitlik olun, şahitlik. Edin. Şahit olunuz ki o mümindir diyor. Onun için Şer'i bir mani olmadığı sürece namazların cemaatle ve camilerde kılınması Müslüman'ın şi'ablarından Keşke asr-ı saadette olduğu gibi, peygamber mescidinde olduğu gibi, erkeğimizle kadınımızla namazın her vaktinde camiye dolaşabilsin. Bütün fıkıh kitaplarını açın, bak. Cemaatle namaz bahsinde yazılan budur. Erkeklerin safından sonra, çocukların safları başlar. Çocukların safından sonra kadınların safı başlar. İslam cemiyetinde işin esası budur. Çünkü cami İslam'ın ilim, irfan ve ahlak yuvasıdır aynı zamanda. Camide cahilimiz ilim öğrenir. Okuma, yazma, mektep, medrese bilmesi ve görmesi şartı yoktur. Camiler ifade ise 24 saat ilim tahsil edilen müesseselerdir. Gündüzün ifade erdeyse öğrenilen ilim geceleyin garip gurebanın kaldığı mescitlerde teheccüklerle işlenirdi. İslam tarihinde camilerin kapatılıp da kimsenin camide kalmadığı, boş bırakıldığı bir vaka yoktur. Nasıl ki Kabe'de 24 saat tavaf eden insan olur. İslam'ın o şenlikli güzel dönemlerinde camiler geceleri de her yerde. Bu şekilde dolar taşa. Evinde olanlar evlerinde biraz sonra gelecek teheccüdü kularlardır. Rablerine ibadet ederler. Kalkar uyanır. Misafirler de Garipler, yabancılar, gurada da veya mescidin çevresinde oturup kalkan ilim talebeleri, fakir, fukara, gurada da geceyi, camileri geceleyin bu şekilde şenlendirirler. Şimdi İslam dünyasının birçok yerinde maalesef sabah namazından sonra camiler kilitlenir, öğle namazına bir saat kala açılır. Bir saat sonra açılır, kapanır. Çoğu yerde öyle. Maalesef. Yakın zamana kadar şu anda nasıl bilmiyorum. Tunus'ta böyleydi. Cezayir'de böyleydi. <gülüyor> Fas'ta böyleydi. Göstermelik bir iki cami her şehirde. Açık bırakılır. Sahir camiler. Niye? Müslüman teröristler işte camide. Yaraksın bu. Gerekçe bu. Ya hem Müslüman hem terörist nasıl bir arada olur ki? Müslümanın teröristi mi olur? Müslüman el-müslimü men el müslimun min ve Müslüman o kimsedir ki sair Müslümanların elinden ve dilinden kurtulduğu, zarar görmediği, esenlik bulduğu kimse. Müslüman öyle kimseye zarar vermiyor. Haksız bir uygulaması varsa Müslümanın o yaptığı davranış sorgulanır. Yoksa İslam ve Müslümanlar itham edilmez öyle bir şey yapmaz. Evet. Onun için bundan sonraki Ayet i kerime ilk olarak imanın en müstesna göstergesi olan iman ve ameli ifade elde ise birlikte sembolize eden bir ayet-i kerime geliyor, 78. ayet-i kerime. Diyor ki, estağidu billah, اَقِمُ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى الليل. Güneşin kayması dolayısıyla veya kaymasından itibaren gece karanlığının bastığı vakte kadar Namazı doğru kıl Yani birisi güneşin kayması, diğeri kararmasıdır. Burada güneşin kayması iki şekilde tefsir edilmiş İslam alimlerin tarafından, müfessirlerin tarafından. Birincisi öğle namazı güneş zeval vaktinde batıya doğru kayınca öğle namazın vakti girer. İkindi namazı da buna dahildir. Gazaküllüyel de akşam namazı ile yatsı namazıyı kapsıyor derler. Bir diğer görüş, güneşin kayması yani gökten ifade edilirse batıya doğru kayıp görünmemesi, ufukta görünmemesidir. Gecenin kararması biri birinci akşam akşam namazıdır, diğeri yatsı namazıdır denir. Ve Kur'an el fecr ve bir de sabah Kur'an'ı. Burada Kur'an namaz manasındadır. Namazda Kur'an'ın ehemmiyeti ve vazgeçilmezliği vurgulanmış olmaktadır. İnne Kur'an'el fecri kâne meşhuden. Şüphesiz sabah namazı, Kur'an'ı tanık olunan bir vakittir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Gece melekleriyle gündüz melekleri sizinle beraber bir arada bulunurlar. Bir grup melek öbüründen nöbeti alıp çıktığı zaman durumlarını en iyi bilen Cenab-ı Allah olduğu halde onlara sorar. Kullarımı ne halde buldunuz, ne halde bıraktınız? Derler ki, Ya Rabbi, Giderken gittiğimizde namaz kılıyorlardı, yine onları bırakıp geldiğimizde namaz kılıyorlardı. O halde onlara ifade yerinde ise dört saat mesai yazın. 24 dört saat namaz kıldıklarını yazın buyuracaklar. Çünkü melekler gece melekleri ikindi namazında gelir, möbeti devralırlar. Sabah namazına kadar. Sabah namazında da gündüz meleklerin nöbeti devralır, ikindi namazında teslim ederler. Namazdayken nöbet devir teslimi yapılır. Meleklerimiz nöbet devir teslimini sabah ve ikindi namazlarında yapıyorlar. Dolayısıyla doğru söyleyecekler melekler, elbette doğru söylerler. Ya Rabbi gittiğimizde namaz kılıyorlardı, Geldiğimizde yine kılıyorlardı. Cenab-ı Allah da lütfu kereviyle 24 saat tam gün onlara mesai yazılıyor. Tam gün namaz kılıyorlar. İşte sabah namazının tanık olunan namaz olması böyle tefsir edilmiştir. Sabalimler tarafından. وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ Gecenin bir kısmında da uykuyu bırak senin için nafile olmak üzere uykuyu bırak yani teheccüd namazı. <gülüyor> Umulur ki Rabbin seni övülecek bir makama gönderecektir. Müfessirlerin ittifakla asa Gerçekten Türkçedeki umulur ki, umulur manasındadır Ama müfessirler derler ki Allah umulur ki dediği zaman muhakkak böyle olacak demektir. Asa Allahi ve ecibetün diye tefsir ederler. Yenabı yani Allah'ın asa <gülüyor> veya lealle diye vaatte bulunması olur ki, umulur ki falan mı tahkik için. Yani Habibim gecenin bir kısmında senin için nafile olmak üzere teccüd namazı kıl ki Cenab-ı Allah'ın seni Mahmud hamdoluna övülen yüksek yüce bir makama göndermesini ümid edesin. Umulur ki gönderir, gönderecektir. Makamı Mahmud'un ne oldu? Daha doğrusu Makam-ı Mahmud'u dinlediğimiz her ezandan sonra da Resulullah'a temenni ederiz. Diyor ki Makam-ı Allah'ın kullarından kıyamette bir kişiye verilecektir. O bir kişinin kendim olacağımı ümit ederim. Diyor. Onun için diyor ezanı okuduğumuzda, ezanı dinlediğiniz zaman, ezandan sonra çünkü biliyorsunuz dualar müstecahtır, kabul olunur bana Allah'ın vesileyi ve makam-ı mahmudu vermesini, beni o makama bas edip göndermesini Allah'tan benim için dileğiyle. Demek ki müminlerin birbirlerinden dua istemeleri, başta bu hadis-i şerif olmak üzere birçok delillerle sabit bir nebevi sünnettir, nebevi bir emirdir. Güzel bir şey. Bunun tabi kalpleri birbirine ısıtan tarafı vardır. Siz bir kardeşinizden dua istediğiniz zaman sizin kalbinizde de ona karşı menfi bir duygu kolay kolay kalmaz. O da sana dua ettikten sonra kalbinde sana karşı kolay kolay menfi bir duygu yaşarmez. Varsa devam etmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazuuna bakın. O her vesileyle ümmetinden dua istemiştir. Ömer Radıyallahu Anh umreye gitmek üzere Peygamber Aleyhisselam'dan izin istiyor, elveda diyor. Olas kavuşalım diyor. Kardeşçiğim. Oralarda dualarında bizi unutma diyor. La tensa na ya akhi min Orada Duadan bizi unutma, dualarında bizi unutma, hatırla bizi, bize de et. Müminin, mümin kardeşine yaptığı dua müstecaptır. Ve bir de o duayı duyan melek, amin ve leke mislu zelike der. Kardeşin için yaptığın bu duanın aynısı da senin için olsun. Kardeşimize dua ettiğimiz zaman merak etmeyin, kendimize dua etmiş oluyoruz. Ona göre dualarınızı güzel yapın. Ona göre çok çok isteyin. Onun için de kabul edilecek. Çünkü samimiyetle istiyorsunuz. Melek de sizin için o duayı istiyor. Dolayısıyla sizin kendinize istemenizden bile belki daha etkileyici bir dua. İsteyelim. Mekam-ı Mahmud da gelince müfessirlerin birçoğunun kanaati mahşerde gerçekleşecek olan şefaati uzmadır. Büyük şefaat. Bu şefaati uzma ile müminler de, kafirler de, bir ölçüde kafirler de ne yapacaklar? Bu şefaatten istifade edecekler. Daha önce çeşitli vesilelerle anlatmıştık. Kısaca hatırlatalım. Şefaati uzma mahşerde Güneş insanlara bir mızrak boyu kadar yaklaşacak. Herkes günahına göre terin içerisine bakacak. Kimi topuğuna kadar, kimi diz, dizlerine kadar, diz kapaklarına kadar, kimi de azallah çevesine kadar. Bir kısım insanlar, insanların bu haline acıyacak. Birbirlerine diyecekler ki, Gidelim, Yüce Allah'a yalvarabilecek durumda olanlara rica edelim, istirham edelim. Allah'a dua etsinler de, gelsin kulları arasında hükmünü versin, bu sıkıntıdan bitsin. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak İsa Aleyhisselam'a kadar gelecekler. Her biri bu işin ehli ben değilim diyecek. Yüce Rasul'e sıra gelecek. Ona gelecekler. Resulullah, evet bu benim işimdir. Kendisi buyuruyor, diyor ki gideceğim diyor bunun üzerine. Rabbimin arşı altında secdeye kapanacağım. Şu anda hatırımda olmayan dualarla, handü senalarla secdede Rabbime yalvarıp yakaracak, onun şanını yücelteceğim. Bir süre sonra bana ey Muhammed başını kaldır, söyle sözün dinlenecek dua et bu an kabul olunacak denilecek. Ve ben de Rabbim kullarının halini biliyorsun onların arasına arasındaki hükmünü ver kim nereye gidecekse gitsin diyorlar, diyeceğim. Ondan sonra hadisine devam ediyor, uzunca bir hadis. Bu şekilde makamı Mahmud'un bu olduğunu söyleyen alimler çoğunlukta. İşte böyle bir Rasulün ümmetiyiz. Aleyhissalatü vesselam. Bu ümmete bu Rasule layık bir ümmet olmanın yollarını aramamız lazım. Kendimizi O'na layık, O'nun dinine layık kılmakta, layık bir hale getirmekte bir kusurumuzun, bir eksiğimizin olmaması lazım diyeceğim. Bu mümkün değil. Eksiklerimizi, kusurlarımızı her geçen gün azaltmak, azaltmak gayretinde olmamız lazım. Rabbim bizleri bu hüfusta muvaffak kılsın, tevfikini bize yaraylasın, rahmetini üzerimizden eksik etmesin. Şimdi namaza kalkalım, ondan sonra 80. ayet-i kerime devam ederiz inşallah.